Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye'nin Yeşil Ofis programına üye ofis sayısı 75'e ulaştı. Türkiye'deki Yeşil Ofis temsilcileri bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar. Çalışmalarını yürütürken doğaya daha az zarar vermek isteyen ofislerin sayısı her geçen gün artıyor. 1999 yılında... WWF Finlandiya tarafından başlatılan ve 2011 yılında Türkiye'ye uyarlanan Yeşil Ofis programına tüm dünyada 600'den fazla ofis katılıyor. Türkiye'de ise bu sayı 5 yıl içinde 75'e ulaştı. Aralarında birçok büyük şehrinde bulunduğu Türkiye'deki yeşil ofisler program kapsamında bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Bu yılki Yeşil Ofis buluşmasında çalışmalarını aktaran şirketlerden Vico by Panasonic programının önerilerini yerine getirerek ofisteki kağıt kullanımını kişi başına %11, elektrik kullanımını %7 oranında azalttıklarını belirtti. Kişi başına düşen toner kartuşunda yine %7 oranında bir azalma sağlandı. Bir başka yeşil ofis üyesi PepsiCo'da genel merkez çalışanlarının sahiplenmesi ve katkısıyla yapılan çalışmaların sonucunda kişi başına enerji kullanımı %7, su kullanımı %9 anlattı. Tasarruf sağlandı ve bunun yanı sıra Nisan 2016 sonuna kadar yaklaşık 3 ton yemekhane atığı ise sokak hayvanlarına ulaştırıldı, bağışlandı. Artemis Arıtım ise Yeşil Ofis programı ile şirket çalışanlarını motive ettiklerini ve birçok alanda tasarruf sağladıklarını ifade etti. Yeşil Ofis programının önemli bir özelliği de ofis çalışanlarının çevre sorunlarını çözmek için hayata geçirdiği değişiklikler ve çevre konuları hakkında bilgi sahibi olmaları. Boynar büyük mağazacı, pratikte hayata geçirdiği eylemlerin yanı sıra çalışan iletişimi bilgilenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Yeşil Ofis programı sayesinde dünyada 95.000'den fazla ofis çalışanına ulaşılıyor ve iklim değişikliğinden ekolojik ayak izine kadar birçok kavram hakkında bilgi veriliyor. WWF'i bu güzel çalışması için kutluyoruz ve geliyoruz Greenpeace'in önemli bir kampanyasına. Greenpeace, tavuk endüstrisinin çevreye ve sağlığa olan olumsuz etkilerini ortaya koyan yutmayız.org sitesinin açılışından sadece iki hafta sonra sektörün en büyük şirketi tarafından mahkeme kararıyla erişime engellendi. Birkaç saat içinde Greenpeace, yutmayız.org olarak yeni bir siteye devreye sokarak kısa bir kesintinin ardından kampanyasına kaldığı yerden devam etti. Siteyi kapatarak kampanyayı susturmaya çalışmak yerine Gider tavukçuluk şirketlerinin Greenpeace'in taleplerini ve kamuoyunun beklentilerini kabul ederek sektörün öncüleri olmaları gerektiğini vurgulayan Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç şunları ifade etti. Greenpeace Akdeniz Türkiye'de 2 milyon kişi tarafından destekleniyor. Türkiye'de bulunan bütün şirketlerin sağlık ve çevre konularında Türkiye'de yaşayan insanlara karşı sorumlulukları olduğu gibi çevre ve ekoloji konularında farkındalık yaratmak bizim sorumluluğumuz. Milyonların sesi bu şirketler tarafından susturulamaz. Söz konusu tavuk şirketinin beyhude çabası kamuoyu nezdinde gerçeklerle yüzleşmekten korktukları izlenimini yaratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Elbette takdir kendilerinin ama açıkçası bu tavır onlar adına büyük bir halkla ilişkiler fiyaskosu gibi görünüyor. Biz kampanyamızı sadece bir saat kesintiyle yeniden kitlelere buluşturduk. Ancak bu şirket böyle bir adımdan sonra kitlelerle nasıl buluşacak doğrusu merak ediyorum. Türkiye'nin en büyük tavukçuluk firmasının dünyanın en büyük çevre örgütünü bu şekilde karşısına almak istemesine pek de bir anlam veremiyorum. Bilimsel veriler, gerçekler, uluslararası raporlar bizim yanımızda. Eğer bu şirketler daha sorumlu davranmak istiyorsa sitemizi kapatmaya çalışmak yerine gerçeklerle yüzleşerek kendilerine kamuoyunun beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden organize etme cesaretini göstermeliler. Eğer tavuk şirketleri her ne isimli olursa olsun... Antibiyotikler dahil yemlerine profilaktik ilaç katmıyorlarsa, GDO kullanmıyorlarsa, tamamen yerli kaynaklar kullanıyorlarsa, hayvanları serbestçe doğada gezinebiliyorsa bunları açık açık ilan etsinler. Biz de seve seve yayınlayalım. Aksi takdirde yutmayız. Kampanyamıza aynen devam edeceğiz. Bu dört tavuk şirketinin sindirme çabalarını da yutmuyoruz dedi. Yutmayız kampanyası tavuk endüstrisinden tüm üretim zincirini sağlığa ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygulamalarını yeniden düzenlemesine talep ediyor. Bu kapsamda Greenpeace geçtiğimiz haftalarda endüstriyel tavuk üretiminin insanların sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında dünyayı tüketmek raporunu yayınladı. Bu raporda tavuk endüstrisinin verdiği bütün zararlar bilimsel gerçeklerle anlatılıyor. Onun için artık bir an önce tavuk endüstrisinin de Greenpeace'in uyarılarını dikkate alarak onlarla masaya oturması gerekiyor. Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım, Dersim Ovacık ilçesi sınırları içinde Munzur suyunun kaynağı durumunda bulunan birinci doğal sit alanı Munzur gözlerinin tahrip edilmesine karşı suç duyurusunda bulundu. Birinci derecede doğal sit, bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar için kullanılıyor. Ancak Yıldırım, doğal sit alanı olan bu bölgenin korunmasını sağlamak amacıyla bilgi verici uyarıcı levhaları konulmadığı gibi bu alanda koruma önlemlerinin de alınmadığını belirterek görevi kötüye kullanma ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu muhalefet suçlamasıyla ilgili kişi kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldırım suç duyurusu gerekçesinde Munzur gözlerinin mesire, piknik alanı, açık hava restoranı gibi kullanıldığı gibi bu alanda yoğun bir peyzaj tahribatı ve kirliliğinde söz konusu olduğunu ayrıca Munzur gözlerinin doğal peyzajını bozan çeşitli yapıların da mevcut olduğunu belirtti burada. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.